İçlerinden zulmedenler hariç Ehli kitapla ancak o en güzel olan suretle mücadele edin ve deyin ki biz bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ancak ona teslim olanlarız. <gülüyor> ey resul işte böylece sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik onun için kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona iman ederler. Araplardan da ona iman eden kimseler vardır. Ve kafirlerden başkası bizim ayetlerimizi bilerek inkar etmez. <gülüyor> Halbuki sen bundan önce ne bir kitap okumuş ne de sağ elinle onu yazmış değildi. Öyle olsaydı elbette batıla dalanlar şüpheye düşerdi. Ve ma bi ayatina illa Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilen kimselerin sinelerinde bulunan apaçık ayetlerdir zalimlerden başkası ayetlerimizi bilerek inkar etmez. Ve ona Rabbinden Bizim istediğimiz gibi mucizeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Ben ise sadece onun azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. <gülüyor> Şüphesiz bizim sana indirdiğimiz ve kendilerine okunup durmakta olan bu kitap onlara yetmedi Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir nasihat vardır. O kefâ billâhi beyni ve beynakum şehidâ. Ya'lamu mâfis semâvâti vel ardu. Vel lezîne âmenû bil bâkid ve keferruu billâhi ulâ. Deki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler ise işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. <gülüyor> de Senden azabı acele istiyorlar. Halbuki belirlenmiş bir müddet olmasaydı o azap onlara mutlaka gelirdi. Ve Şüphesiz ki o istedikleri azap, kendilerine haberleri olmadan ansızın gelecektir <gülüyor> Senden azabı acele istiyorlar. Doğrusu cehennem kafirleri gerçekten kuşatıcıdır. O gün, o azab onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak ve Allah onlara yapmakta olduğunuz şeyleri tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım geniştir. Öyleyse ancak bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra ancak bize döndürüleceksiniz. وَالَّذِينَ <gülüyor> İman edip Salih ameller işleyenler var ya. Elbette onları altlarından ırmaklar akan cennetteki yüksek makamlara yerleştireceğiz. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Böyle Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir?. <gülüyor> sabredenler ve Rabblerine tevekkül edenlerdir yeryüzünde hareketli olan nice canlı da vardır ki rızkını taşıyamaz kendisi temin edemez onlara da size de Allah rızık verir çünkü o semi rızık isteyen her canlıyı işitendir, alim her birinin ihtiyacını bilendir. <gülüyor> Celalim hakkı için. Eğer onlara, o müşriklere, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren kimdir diye sorsan, mutlaka Allah derler. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorlar? Allah'u yeb rizqa li men min ibadihi ve yegdir <gülüyor> lehse Allah bi kulli şeyin alim. Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve kime dilerse de ona daraltır. Şüphe yok ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. وَلَئِنْ <gülüyor> Kul elhamdülillah <Gülüyor> andolsun ki onlara gökten bir su indirip yeryüzünü ölümünden sonra onunla diriten kimdir diye sorsan mutlaka Allah derler de ki hamd Allah'a mahsustur fakat onların çoğu buna akıl erdirmezler. <gülüyor> Halbuki bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Şüphesiz ahiret yurdu ise elbette asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Bununla beraber gemiye bindikleri zaman dinde ona karşı ihlaslı, samimi kimseler olarak Allah'a yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkararak kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine ona ortak koşuyorlar. <gülüyor> Ta ki kendilerine verdiğimiz şeylere, nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar fakat onlar yaptıklarının akıbetini ileride bilecekler etraflarından insanlar kapılıp götürülürken kimisi öldürülüp kimisi esir edilirken şüphesiz bizim Mekke'yi emniyet içinde dokunulmaz bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? <gülüyor> Halbuki Allah'a bir yalanı iftira eden veya kendisine geldiğinde hakkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirlere bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, Onları mutlaka yollarımıza eriştireceğiz. Şüphesiz ki Allah elbette iyilik edenlerle beraberdir.